Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu aleyke ya seydel evvelin ve'l akhirin ve ila jami'il enbiya'i vel mersalin ve ila jami'il evliyai ve'lhamdülillahi ve rabbil alamin Bugün inşallah Allah'ın El Varis ismini hep beraber anlamaya çalışacağız. Allah'ın Varis ismi Kur'an-ı Kerim'de üç yerde geçer. Allah'a nispetle bir de Allah'ın kullarını birbirine varis kıldığını, memleketlerin aharilerini birbirlerine varis kıldığını, insanları cennete varis kıldığını, bir de Allah'ın kitabına varis kıldığını beyan eder. Sonuçta her ne olursa olsun gerçek varis, hak varis Allah'tır buyuruyor. Allah'ın varis olmasıyla kulların varis olması bir değildir. Çünkü kullar neye varis olursa olsun bu bir emanettir. Onunla kazansın diyedir. Ama Allah yarattığının sahibidir. Mülkü, hikmeti, kitabı, cenneti her ne olursa olsun kime Miras olarak bırakırsa, yani layık olduğu gereğince ameli olmadığı bir halde cenneti miras bırakırsa, kazanması için mülkü, mali miras bırakırsa veya kitabı miras bırakırsa, kul kazansın diyedir, gerçek sahibi Allah'tır. Mesela baktığımızda, şimdiye kadar sayısını Allah'ın bildiği kadarıyla insan gelmiştir. Bu dünyaya gelmiştir. Her biri bulunduğu yerde, bulunduğu mekanda, bulunduğu işte, bulunduğu mevkide, makamda ne demiştir? Burası bana ait. Ama aslında oranın varisidir. Oranın sahibi değil. Hiç kimse dünyada hiçbir şeyin sahibi değildir. Gerçek varisi değildir. 50 sene sonra, 100 sene sonra onların yerine başkaları gelmiştir. Aynı şeyi onlar söyler. Biz buranın sahibiyiz. Burası bize ait der. Ama bir 100 sene sonra aynı şekilde onlar da gider, başkaları, evlatları gelir onun yerine. Bu sefer onlar, biz buranın sahibiyiz, varisiyiz derler. Hiç kimse hiçbir şeye sahip değildir. Eğer sahibi olsaydı, beraberinde götürürdü. Gerçekten ona ait olmuş olsaydı, beraberinde götürürdü. Biri bir makama geldiğinde... O da bilir ki bir süre sonra o makamı bırakır, başka biri onun yerine gelir. Nasıl ki o başka birinin yerine gelmişse, başka biri de onun yerine gelir. Bu durumda orada şımarmaması lazım, şımarıklık yapmaması lazım. Haddini aşıp kendini oraya sahip görmemesi lazım. Aklını kullanıp bilmesi, anlaması lazım ki Allah onu Ebedi hayatını kazansın, Hazreti insan olsun, güzel yapsın, Allah'ın güzelliği onun üzerinde tecelli etsin diye o mevkiyi, o makamı, o yetkiyi ona vermiştir. Sonra yetkisi biter. Yerine bir başkası mutlaka gelir. Aynı şey mal içinde geçerlidir, bu böyledir. Malı toplar, bu benimdir der. Ama bilmesi lazım ki, sonra birileri ona varis olur. Allah'ın rızasını gözetmeden, evveli hayatının hesabını yapmadan mali topluyor, serveti biriktiriyor, sonra da varislerine bırakıp gidiyor. Varisleri de istediği gibi onu kullanır. Cezasını da kendisi çeker. Önce Allah'ın el-varis ismiyle ilgili ayetleri anlamaya çalışalım. Bununla beraber Resulullah Efendimiz buyurdu, alimler peygamberlerin varisleridir. Bu ne demektir? Bunu anlamaya çalışacağız. Peygamberlerin bıraktığı ilimdir, hikmettir. İlim nedir? Hikmet nedir? Hep beraber bunu anlamaya çalışacağız. Kitaba varis olmak ne demektir? Kitabı miras olarak devralanların ne yapması gerekir? Hep beraber bunu anlamaya çalışacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. İnna lennahnu Allah buyurdu ki, biz, kesinlikle biz, evet biz dedi, tekrar etti bir daha, biz diriltiriz ve öldürürüz. Diriltmek de öldürmek de bize aittir. Ve nehnul varisun, varis olan biziz. Eğer biri gerçek manada varis olacaksa, onun yaratması lazım, diriltmesi lazım, öldürmesi lazım ki ona ait olsun. Dolayısıyla insan Allah'a aittir. Ona ait hiçbir şey yoktur dedi. Onu dirilten biziz, öldüren biziz ve ona varis olacak olan biziz. Yani onun her neyi varsa o bize kalır. Onu bir daha varislere bırakırız. Hayatı da Allah'a aitmiş. Allah onun ruhunu da teslim alıyormuş. Yani onun varisidir çünkü. insan için. Ve kem ehlekna min qeryetin betiret Bununla beraber biz refahtan şımarmış memleketleri helak ettik. Fethilke mesakinuhum. Onların peşinden gelenler yani onlara varis olanlar da orada pek az kalmışlardır. Oturmuşlardır. Lem evet. tezkûne, artık kimse orada oturmuyor. Min evet. ba'dihim, onlardan sonra illa evet. kalîlâ. Evet. Oturanlar da pek az oturup gidiyor. Yani dünya hayatı kısadır, evet. memleketler dolup boşalıyor. Bunlardan bir kısmını da Allah herak ediyor ve kurna nihnu varisid. Onlara biz varisiz. Yani bize aittir. Inna nihnu nerisul erde ve men alayha. Yeryüzünde her ne varsa, üzerinde her ne varsa, hepsinin varisi biziz. Ve bu ycu onlar da bize döndürülecekler. bize gelecekler Hazreti Hz Musa'nın kavmine söylediği bu kalemmus Sal kahi Musa kavmine dedi ki bu billahi West Allah'tan isteyin Sabrederek isteyin. Tahammül ederek isteyin. İnnel erde lillah. Yeryüzü Allah'a aittir. Eğer sabırla Allah'tan isterseniz Allah sizi mirasçı kılar yani. Yürüsüha men yaşa min ibadihi. Allah oraya yeryüzüne dilediklerini varis kılar. ve akibatu lil muttaqin. Mutlu son, huzurlu son, asıl kazanmış olanlar sonuç muttakilerindir. Allah'a karşı takva sahibi olanlar sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar mutlaka kazanırlar. Hem dünyayı hem ahireti ve zekeriya iz nazarabahu Hazreti Zekeriya Rabbine dua etti, nida etti. Rabbi, la tezerni ferda. Dedi ki Rabbim beni tek başıma bırakma. Ve enta hayrul varis. Sen varislerin en hayırlisisin. Ne demek istedi? ''Bana varis olacak bir evlat ver.'' demek istedi. Verirsen senin ikramındır. Vermezsen zaten sana kalır. Sana aittir. Dilediğine verirsin. ''Ve nuri'ü en fil Allah beni İsrail kavmi için buyurdu. Biz de orada ezilmekte olan o Hazreti Musa'nın kavmine lütufta bulunmak istedik. Ve Onları önder yapmak istedik, rehber yapmak istedik, imam yapmak istedik. Ve nec'alahum varisin. Onları orada varis kılmak istedik. Kime? Firavun'u. Yaptı mı? Yaptı. Ezildikleri için. Evellem yahdi lillezine yerisun el erde min ba'di ehliha. Eski sahiplerinden sonra o yere, o toprağa varis olanlara Hala şu gerçek belli olmadı mı? اَنْ لَوْ نَشَاءَ اَسْهَبْنَاهُمْ bihim. Eğer biz dileseydik, istemiş olsaydık, onların da günahlarını başlarına geçirirdik. Günahlarını başlarına çarpardık. فَهُمْ لَا ve neb'a ala kulubihim kalplerinin üzerine mühürledik ve hum la onlar gerçeği işitmezler hakı işitmezler ve'c'alni min verasati cennetin na'im hazreti İbrahim'in duasıdır bu ya rabbi beni naim nimet cennetlerinin varislerinden eyle. Cennetteki veraset başka, dünyadaki varis olmak başkadır. Eğer Allah birini cennete varis ederse, o ona ait olur. Neden? Çünkü imanının karşılığıdır. Allah, dünyaya ait hiçbir şeyi bu senindir dememiştir, dememiştir ama cennet için bu senindir demiştir, bu sana aittir demiştir. Yani dünyadan hiç kimseye tapu vermez ama cennetin tapusunu veriyor, sana ait. İmanına karşılık, takvana karşılık, ameline karşılık, abdiyetine karşılıktır. Ama dünyadaki hiçbir şey senin çabanla gayretinle kazanılmış değildir. Ne yapar? Kulları birbirine varis kılar. Allah kimleri cennete varis kılar? Ve lәzинәhum li ve аhdihi raun. Onlar ki emanetlerine bir de vaadlerine riayet ederler. Emanet Bir zahiri emanet vardır Bir de manevi emanetler vardır Bir gayrimüslim de Zahiri emanete riayet eder O zaman zahiri değil Manevi emanettir Allah'ın Resulü emanettir Allah'ın kitabı emanettir Allah'ın kullarına nefettiği ruh emanettir Eğer buna riayet ederse Allah'a verdiği sözler riayet ederler. Kur'an'da Allah her neyi buyurmuşsa ben Kur'an'a iman ettim demiş olanlar, ayetlere karşılık Allah'a söz vermiştir. Yani Allah bana hiçbir şeyi şirk koşmayın dedi, o da Allah'a sana hiçbir şeyi şirk koşmayacağım deyip söz vermiş olur. Allah namaz kılın oruç tutun dedi, o da söz vermiştir namaz kılıp oruç tutacağım dedi. İyilik yapın, infak edin dedi, o da söz vermiştir. Sözüne riayet eder. وَالَّذِينَهُمْ ala سَلَوَاتِهِمْ yuhafizun. Onlar selavatlarını muhafaza ederler. Selavatlarını. Selavat 18 farklı manaya gelir. Bunları muhafaza eder. Namazını, selatini, namazını muhafaza eder, selamını muhafaza eder, duasını muhafaza eder. Allah'ın aşkıyla yanıp düzelir, düzeldikten sonra kendini muhafaza edip eğilmez. Allah'ın Resulüne yardıma devam eder, onu muhafaza eder. Kur'an'ı yerde bırakmaz, onu taşır, onu muhafaza eder. Yani Allah'ın Resulüne destekini, yardımını muhafaza eder. Allah'ın cennete varis kıldıklarını Allah beyan ediyor. Hangi halleri vardır? Ulaihi ke humul varisu. İşte varisler onlardır. Cennetin varisçileri onlardır. Cennetin tapusunu alacak olanlar onlardır til kel cennetul İşte işte kullarımızdan takva sahiplerini varis yapacağımız min ibadina men kane taqiya evet. kullarımızdan takva sahiplerini miras kılacağımız cennet budur Cennette Allah cennetliklere hitap eder. Takvanıza karşılık, bize amd oluşunuza karşılık sizi buraya mirasçı kıldık. Ve kalul hamdulillahi lladhi sadaka na va'dahu. diyecekler ki Allah'a hamd olsun. O Allah'a hamd olsun ki bize va'd ettiğini gerçekleştirdi vadında sadık olan Allah'a hamdolsun bu ve evre Erde bu netebe Minel cennet. bizi cennete varis kıldı bu hey suneşa dilediğimiz yerde orada Makam tutuyoruz. Beni eme amilin amelin, amel işkencelerin ücreti karşılığı ne güzeldir? Vela yahsebenel ladin yebhalune bima atahumullahu min fadhihi, huwa khairun. Allah'ın kendilerine bol nimet verdiği kimseler cimrilik yapıyorlarsa sakın onun kendileri için hayırı sanmasınlar öyle zannetmesinler Hayren lehum belhüve şerrun lehum bilakis bu onlar için şerdir seyütevvekune ma yekhilu ma bekhilu bihi nevmel kıyame kıyamet günü onların cimrilik yaptıkları o şeyleri tomruk halinde onların boyunlarına asacağız Velillahi mirasu semavati vel ard. Göklerin ve yerlerin mirası Allah'a aittir. Vallahu bima taamalon kabir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Yani malı biriktirip toplayanlar onun bir gün mutlaka Allah'a kalacağını, Allah'ın onu bir başka kura miras olarak vereceğini unutmamaları gerekir. Bunu kendileri için hayır zannetmesinler. O onlar için şerdir dedi. O malda cimrilik yapıyorlarsa, Allah yolunda sarf etmiyorlarsa, Ve malakum Allah, tünfek o, fi sabili Allah. Neden Allah yolunda harcamıyorsunuz ki, infak etmiyorsunuz ki? Walillahi mirasu semavati ve ler. Göklerin ve yerin mirası Allah'a ait değil midir? La jestowi minkom men infake min qabli fete sizden fetihten önce infak edenler ve katile bir de Allah yolunda savaşanlar ulayike azamu dereceten minelledine enfeku min ba'du ve katelu daha sonra infak edip savaşanlardan daha yüksek mertebededirler, dereceleri daha yüksektir. Wa kullun wa adallahul husna, hepsine Allah güzel olanı vaad etti. Wa Allahu bima tamalune khair. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Sume evresnel el kitabelladin feinâ min ibâdînâ Sonra biz kitabı kullarımızdan süzüp seçtiklerimize miras bıraktık. Onları kitabımıza mirasçı kıldık. Gelmiş olan peygamberlerden sonra Allah Yahudi kavmini mirasçı kıldı. Hitap Resulullah Efendimiz'e olduğu için. Önce onlar için geçerlidir bu. فَمِنْهُمْ zalimun li nefsihi. Onlardan bir kısmı nefislerine zulmetti. Yani kitaptan yüz çevirdi. Mirası yerde bıraktı. Devralmadı yani. وَمِنْهُمْ muhtesil. Onlardan bir kısmı da orta yolu seçti. Yani iyi olmaya çalıştı. Amel etmeye çalıştı. Sadece kendisine iyi oldu. Orta yol bu demektir. وَمِنْهُمْ bil بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ Onlardan bir kısmı da Allah'ın izniyle Allah yolunda müsabaka yaptı, yarıştı. Allah'ın kitabını miras olarak aldı ve onu taşıdı. Allah'ın izniyle. Yani Allah'ın yardımıyla. Onlar buna ben yaparım deyince Allah da onlara yardım etti. Zalike huvel fedlu kebir. İşte en büyük fazilet, en büyük lütuf budur. Yani hayırda Allah'ın kitabını miras olarak devralıp alıp onu taşımakta en büyük fazilet, en büyük lütuftur. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam veda hutbesinde herkes bunu biliyor bütün müminler sonunda ne buyurdu? Size bir emanet bırakıyorum ki ona sarıldıkça asla delalete düşmezsiniz. O Allah'ın kitabı Kur'an'dır dedi. Allah'ın kitabı Kur'an bize emanet bırakılmış. Allah'ın resulünden miras bırakılmış yani. Allah da kitabın miras bırakıldığı kavmi nasıl tasvir etti? Yahudi kavmini. Onlardan bir kısmı kendi nefislerine zulmetti. Midası almadı, kabul etmedi, hakkını vermedi. Bir kısmı orta yolu seçti. Yani bir tek kendine iyi olmaya çalıştı. Bir kısmı da Allah'ın izniyle yarıştı, müsabaka yaptı. İşte büyük fazilet sahibi, büyük lütuf sahibi olanlar, Allah'ın lütufta bulunduğu, ihsanda bulunduğu, fazilet verdiği kimseler bunlardır. Yani Allah'ın kitabını taşıyanlardır. Veda kutbesinde mesela Resulullah Efendimiz size bir emanet bırakıyorum dedi. Ama sonra ilave yapıldı oraya. Size iki emanet bırakıyorum. Ben sünniyim diyenler, biz sünnüyüz diyenler işte biri Allah'ın kitabı Kur'an, biri de sünnet. Biz Alevi'yiz diyenlerde size gene iki emanet bırakıyorum dedi. Biri Allah'ın kitab Kur'an, biri de Ehl-i Beytim dedi. Böyle ilave etmeye gerek yoktur. Ehl-i Sünnet, eğer, Sünnet, Kur'an'ın beyanıdır. Kur'an'ın tefsiridir, Sünnet. Kur'an'ın hayata geçirilmiş halidir, yaşanmış halidir. Bu durumda ayrıca Sünnet demene gerek yoktur deyip ilave etmene gerek yoktur. Öyle söyleyince sünneti kendine göre oluşturdu. Sünnet şudur, sünnet budur. Sünnet Kur'an'ın tefsiridir, beyanidir. Ona hayati Kur'an değil miydi? Niye böyle yapmaya çalıştın? Başka bir niyetin mi var? Elbette ki niyetleri vardı öyle yapanların. Daha güzel müminleri idare etsinler diye, istedikleri gibi idare etsinler diye gerektiğinde Sünneten delil getirip işte Resulullah böyle buyurmuş, hadi böyle yapın diyebilsinler diye. Aynı şekilde biz Aleviyiz diyenler için de bu geçerliydi. Yani eğer ehl dediyse, ehl Beyt, onun ehli ise bu durumda onlar bütünüyle Kur'an'a uymuştur, canlı Kur'an'a uymuştur. Öyle değil midir? Yani bir de ehl Beyt, bir de sünnet demene ne gerek vardı? Sonuç olarak, yani şu anda baktığımızda Ehl-i Beyt de ortadadır, yani Aleviler de ortadadır, Şiiler de ortadadır, Sünniler de ortadadır. Eğer Kur'an'a uyurmuş olsaydı böyle mi olurdu? Bu durumda yanlış yapılmış. Bu durumda doğru bu değerdir. Bu durumda şimdiye kadar, yani 1400 küsur senedir, Kur'an'ı miras olarak devr almış olanlar hakkını verememiş demektir. Bununla beraber hangi devirde yaşamış olursa olsun, onlar Kur'an'ı devr alırken, miras alırken, Allah kitabını onlara miras olarak teslim ederken, onlar onun hakkını verdilerse, emanete ihanet etmedilerse kazanmışlardır. Ama en ufak bir şekilde, ihanet ettilerse bunun hesabını onlar verir. Şu anda kim devralmış? Şu anda Kur'an'ı kim devralmış? Miras olarak elbette ki biz almışız. Kur'an bizim elimizde ve şu anda Allah bunu bize miras bırakmış. Geçmişteki evet elbette ki alimlerimizden istifade edeceğiz. Yaptıkları güzelliği kabul ediyor. Bununla beraber onları yapmaya çalışacağız. Ama yanlış yapmışlarsa, eksik yapmışlarsa, yok büyüklerimiz böyle yapmış, atalarımız böyle yaptı, biz de onların yaptığı yanlışı mı yapacağız? Yok. Onların hesabı onlara, bizim hesabımız bizledir. Kitap şu anda bize teslim edilmişse, mirasisi biz ise, biz onları bahane gösterip ya da önder gösteremiyoruz. Bu yanlış bir şeydir. İşte biz falanca alimleri destekliyoruz. Öteki diyor biz falan alimi destekliyoruz. Niye falan alim, filan alim? Peygamber midir? Senin peygamberin midir? Şu anda Kur'an'ı sen devralmışsın. Mirası sen devralmışsın. Allah sana mirasını teslim etmiş. Kur'an'ı, kitabını miras olarak teslim etmiş. Ya kendine zulmedersin, boş boş konuşursun. Ya da mirasın hakkını verirsin. Allah'ın kitabının hakkını verirsin. Ne yaparsın? Onu taşırsın. Ya da kendi kendini kurtarmaya çalışır, orta yolu seçersin en azından. Ama Allah o müsabaka yapanları övdü. O müsabaka yapanlar Allah'ın gerçek kullarıdır. Resulullah'ın gerçek mirasçılarıdır. Mirası devralmış çünkü. Onun için görüyoruz mesela özellikle cemaatlerimizi her biri kendine bir yol tutmuş işte biz falancaların yolundayız. Biz filan alimlerin yolundayız. Falancalar filancalar da senin gibiydi. Hiç senden farkı yok. Onlar da şimdi eğer güzel yapmışlarsa, doğru yapmışlarsa mükafatını şu anda görüyorlar. Yanlış yapıyorlar, yapmışlarsa cezasını görüyorlardır. Ama şu anda miras sende, senin elinde. Sen ne yapıyorsan ona bak. Birilerini savurmakla miras'ı devralmış olmuyorsun. Ya da birilerini yermekle miras'ı devralmış olmuyorsun. Onu taşıman gerekir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Allah bu kitabı, bu Kur'an'ı bana şunun için inzal etmiştir ki onunla sizi uyarayım, bununla beraber uğraşabildiğim herkesi onunla inzal edeyim diye Allah bunu bana vahyetmiştir. Ulaşabildiğim her yere Allah'ın ayetlerini taşıyayım diye bana vahyetmiş, indirmiştir. Biz de kitabı miras olarak devralmışsak ulaşabildiğimiz her yere onu uğraştırmamız lazım. Elbette ki önce kendimizle uğraştırmamız lazım. Kendimizle Allah'ın ayetleri arasındaki perdeyi kaldırmamız lazım, engelleri kaldırmamız lazım. فخلف من بعضهم خلف ورث Allah gene el kitabı anlattı. Yahudileri anlattı Yahudileri neden Kur'an'da anlatıyor bize anlatıyor sizde Yahudi olmayın diyor sizde Yahudileşmeyin diyor yani İsevi başka Yahudi başkadır İsevi Hazreti İsa'ya iman edenlerdir Allah'ın Kulu ve resulü olarak iman edenlerdir Yahudi haddini aşmış sınırı aşmış evet, kitabını değiştirmiş Kafasına göre, kendine göre ırkçılık yapmış. Allah sizi seçti derken kitabı size miras olarak bıraktığı için sizi seçti buyuruyor. Onlar da ırk olarak seçkinlik iddia etti. Sonra dedi Allah derken arkalarından kitabı bozuk bir nesil kitabı Miras olarak devraldı. Onların yerine geçti. Bozuk bir nesil dedi. Yen kuzune ar ede evna. Onlar şu aşağılık dünya malını Alırlar, o aşağılık dünya malına karşılık kitaba varislik yapmazlar, dünyayı tercih ederler. Allah'ın ayetlerini satarlar, gizlerler. وَيَكُولُوا feru Lena. Bir de derler ki biz mağfiret olacağız. Allah bizi mağfiret eder. Bir şey olmaz. Yani bu kadarlık bir şey yapmaktan bir şey çıkmaz diyorlar. Biz mağfirete uğrarız derler. İman tam bakıyorsun. Dünyaya tenezzül ediyor. Gerektiğinde ayetleri gizliyor. peygamberlerin yaptıkları gibi yapmıyor. Bir de biz mağfiret olacağız diyorlar. وَاِنْ يَهْتِهِمْ aradun musluhu يَهْهُزُهُ Eğer dünyadan bir misi daha verilse onu da alırlar. Düşmanlarından, karşı taraftan bir o kadar mal verilse onu da alırlar. Yani satmaya devam ederler. Onların istediği gibi konuşur, ayetleri çarpıtır, düşmanından bile diğer taraftan da, karşı taraftan da onu da alır. Yani sadece kendi taraflarına satmıyor, karşı tarafa da satıyor. Pazarlıyor onu y aleyhim bu misakul kitap biz kitapta onlardan misak söz ahit almamış mıydı Allah'ın ayetlerini satmayın diye en la en yükkulu alallahi iller hak Allah'a karşı kesinlikle hakkı söyleyeceklerine söz vermemişler miydi? Allah'a dair yalan söylemeyin, yanlış söylemeyin diye onlardan söz almamış mıydı? Kitabımıza bunu böyle beyan etmemiş miydik? وَدَرَسُوا ma fihi. Bir de onlar ayetleri ders edinmemişler miydi aralarında? Onu anlamaya çalışmamışlar mıydı? Çalışmışlardı. Waddarul ahiretu hayrun lil yattaqu. Oysaki ahiret hayatı, ahiret yurdu müttakiler için daha hayırlıdır. Eğer onlar muttakı olsaydı, Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirmiş olsalardı, ahiret onların olurdu. E fe la ta'kulun? Hala mısınız? Aklınızı kullanmayacak mısınız? Evet. Allah'ın kitabının mirasçısı olmak Allah, mirasla ilgili ayetler indirmiştir. Dünyevi bir miras nasıl taksim edilir? En ince ayrıntısına kadar anlatmıştır. En ince ayrıntısına kadar. Yani evlatlar iki kız olur, iki oğlan olursa, erkek olursa nasıl taksim edilir? Üç kız, bir erkek olursa nasıl taksim edilmesi gerekir? Ana baba hayattaysa bu sefer nasıl taksim edilmesi gerekir? böyle en ince ayrıntısına kadar tek tek izah etmiştir. Hiçbir eksik bırakmaksızın. Neden? Çünkü miras taksim edilmezse, yerde kalırsa, cinayet işlenir. Her biri benimdir deyip, kendine göre taksim yapmaya kalkışır, ya da zorla almaya kalkışır, kavos olur. Dünya malı için bu böyleyse, Allah onun mirasçılarını tek tek beyan ettiyse Allah kitabını da miras bırakmaz mı? Ortada mı bırakır? Ne buyurdu? Önce onu seçtiklerimize miras bıraktık. Onlar hakkını verdiler. Onlardan bir kısmı kendine zulmetti. Seçtikleri deyince kitap Hangi ümmetin elindeyse hepsi birden seçilmiş, kitap onlara teslim edilmiş. Onlar seçilmiş demektir. Şu anda ümmeti Muhammed seçilmiş demektir. Kitap onlara miras kalmış çünkü. Ama ne dedi? Bir kısmı kendine zulmetti, nefsine zulmetti, ondan yüz çevirdi. Onu devre almadı, mirası kabul etmedi yani. Mirası olduğunu bile anlamadı, bilmedi. Anlamak istemedi. Çünkü bu bir fedakarlık gerektirir. Bir kısmı orta yolu seçti. Yani ben kendimi kurtarmaya çalışırım dedi. Bir kısmı de Allah'ın izniyle Allah yolunda müsabaka yaptı. Koştu, mücadele etti. Yarıştı. Daha çok kazanmak için yarıştı. Allah'ın rızasını kazanmak için. Allah'ın ayetlerini taşımak için yarıştı. İşte. Büyük fazilet bunlardır. Büyük saadet bunlardır dedi. Onun için ayet-i kerimede ne buyuruyordu? Muhammedun Resulullah ve ma'ahum. Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Onunla beraber olanlar da. Aynı şekilde kitabın varisçileri hepsi Allah'ın Resulü'dür, olmalıdır. Ya bunu yapar ya da yapmaz onlar bilir. Tercih onlarındır. Ya yüz çevirir ya da orta yolu seçer ya da müsabaka yapar, yarışır. Herkes kendisinin nerede olduğuna, ne yaptığına bakmalıdır. Bu tek başına Taşınacak bir şey değildir yalnız. Tek başına yapılması gerekenler vardır. Bir de cemaat halinde yapılması gerekenler vardır. Onun için Allah ayet-i kerimede buyurdu. Sizden, sizin içinizde her zaman Hakk'a davet eden bir cemaat bulunsun. Ve bu her zaman vardır dedi. Yani mutlaka her zaman Allah'ın Kitabına varis olmuş, Hakk'a davet eden bir cemaat vardır. Olsun dedi, siz onlardan olun dedi ve bu mutlaka vardır. Yok demeyin yalnız. Allah asla insanlığı bunlardan mahrum etmez. Böyle bir cemaat her zaman vardır. Tek başımıza yapmamız gereken veraset, Resulluk nasıldır? Önce onu kendimize yapıyoruz. Önce kendi nefsimize Resul oluyor, elşi oluyoruz. Allah'ın ayetlerini nefsimize iman ettirip tatbik ettiriyoruz. Sonra en yakınlarımıza, ev halkına, sonra uğraşabildiğimiz, yakınlığımız olduğu herkese anlatmaya, davet etmeye çalışırız. Bu, fert olarak yapmamız gerekendir. Bir de cemaat olarak, ümmet olarak yapmamız gereken vardır. O da Allah'ın kitabını, vahyini uğraşabildiğimiz, her yere, dünyanın her yerine uğraştırmaktır. Her türlü imkanı kullanarak, her türlü imkanı kullanarak, bunun da cemaat halinde yapılması gerekir. Birlik, beraberlik, kardeşlik içinde, o cemaat içinde kim nasıl bir hizmette bulunursa bulunsun, nasıl bir iş yaparsa yapsın, o Allah'ın vahyinin altına omuzunu koymuştur ve taşıyor demektir. Onu insanlığa, dünyanın öbür ucuna taşıyor demektir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, alimler peygamberlerin varisidir buyurmuş. Amenna. Bunun için iki kitap okuyan kendini alim zannediyor, ben diyor peygamber varisiyim. Sen kim, peygamber kim? Sen peygamberin kokusunu bile alamazsın. Öyle iki kitap okuyarak peygambere varis mi olunur? Neymiş? İki kitap okumuş, varis olmuş. Kendini peygamber konumunda görüyor. Peygambere varis demek, peygamberin ahlakına bürünmüş demektir. Vahyin bilgisine sahip demektir. Hikmete sahip demektir. Hikmet. Allah'ı biliyor, Allah'ı tanıyor. Allah'ın muradını biliyor. Peygamberin bilgisine sahip olmak, öyle iki kitap okumakla olur mu? Sonra başlar ahkam kesmeye, başlar fetva vermeye. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kıyamet günü cehennemlikler cehenneme gidince cehennemde bir yer vardır ki azabın en dehşeti oradadır. Cehennem ehli, cehennemlikler onların azabını seyretmeye gider. Bir tek azabını seyretmeye gitmiyorlar. Herhalde bir de onlara hakaret edip küfretmeye gidiyorlar. Çünkü ayet-i kerimede Allah buyurdu ki cehenneme gidenler diyecek ki ya Rabbi bize müsaade et. Bizi bu yoldan çıkaranları Ayaklarımızın altına alalım Bir de böyle bir Sataşma var Cehennemin içinde Kim Kimin cehenneme gitmesine sebep olmuşsa O orada ona saldırır Orada ona küfreder Hakaret eder Evet, Cehennemlikler gider onların Azabını seyreder Onlara hakaret eder Bunlar benim ümmetimin alimleridir dedi. Ümmetimin alim dedikleridir. Kendini alim zannedenlerdir. Alimi Allah tarif ediyor. Allah'tan en çok haşyet duyan. Onun için bilmediği bir konuda konuşmaz. Allah hakkında hiç konuşmaz. Ondan sonra kitabı alıyor eline, işte falan alim şöyle söyledi, falan alim böyle söyledi. Alim bu değil ki, sen nakilcisin, sen naklediyorsun. O zaman bir kaset, bir cd, bir hard harddiske yüklenmiş bilgi daha çoktur. Şimdi cdye alim mi diyeceğiz? Alim bu müdür? Alim Allah'ı bilen, Allah'ı tanıyan, dolayısıyla Allah'tan haşyat duyandır. Evet. Onun için böyle bir vasifi olmayanlar, kendisine peygamber varisi derlerse, Birileri de onları öyle kabul edip onların peşinden giderse onlar onların azabını seyretmeye gider haberleri olsun. Peygamber varisi peygamberin miras bıraktığını taşıyanlar. Taşıyanlardır. Bu bir kişi değildir. Bu bir kişilik iş değildir zaten. Nasıl ki Muhammedun Resulullah ve ma'ahın buyurduysa Allah, Muhammed Allah'ın Resulüdür, onunla beraber olanlar da. Allah, Peygamberi ve O'na o anda iman edenleri birbirinden ayırmıyor. İman konusunda da böyleydi. Allah'ın Resulü kendisine indirilene iman etti, müminler de onun gibi onun gibi yapıyor dolayısıyla onu paylaşıyor peygambere nasıl bir nimet varsa ona uyanlara da aynı nimet vardır kim söylüyor? Allah söylüyor Allah peygamberine hangi vazifeyi yüklemişse onunla beraber olanlara da onu yüklüyor onu yüklüyor aynı nimeti de vaat ediyor Aynı şekilde bu bütün zamanlar için geçerlidir. Kıyamete kadar bu böyledir. Yani biz bu dünyadan gidince bu kitap gelmiş olanlara miras bırakılmıştır. Ama biz de her birimiz mutlaka bir yol bırakmışız. Bir iz bırakmışız yani. Sonra gelenler mutlaka bizim izimize bakar, yolumuza bakar. Ya istifade etmeye çalışır. Veya bunlar yanlış yaptığı deyip kendi bildiğini yapar. Biz de öncekilere bakıyoruz. Ama öncelikle neye bakıyor? Kime bakıyoruz? Elbette ki Allah'ın kitabına. Çünkü mirası şu anda devralmışız. Şu anda bize ait. Geçmiştekiler bunu koruyamaz, bunun sorumlusu değildir. Onlar ya mirası devralmışlar ya da mirası yere atmışlardır. Beni ilgilendirmez demişlerdir. Bu kitap benim değildir demişlerdir. Allah'ın Resulü bunu bize miras bırakmamıştır. Allah bizi bu kitaba varis kılmamış demişlerdir. Ya da mirası alıp başının üzerine koyup evet onu taşıyor. Taş, taşıyorsa kabul etmiş demektir. Onun için biz Allah'ın bizi mirasçı bıraktığı kitabına Kur'an'a varis olmayı kabul etmişiz. Biz kitaba iman ettiysek kabul ettik demektir. Kabul ettiysek Allah Kur'an'dan neyi emretmişse bu durumda Allah'a söz verdik ve vaade bulundu. Ne buyurdu? Bir de onlar aralarında Kur'an'ı da ders edin. Allah'ın ayetlerini ders ediniyorlardı. Şu anda zaten ders ediniyoruz. Hem ders edinelim hem de miras'ı kabul etmeyelim. Olur mu? Hem Allah'ın ayetlerini anlamaya çalışalım hem miras'ı devre almayalım. Hem ben iman etmişim diyelim Allah'a vaatte bulunalım hem onu taşımayalım. Olur mu? Rabimiz şahittir. Onu miras olarak devralmışız ve başımızın üzerinde taşıyoruz. Başımızın üzerinde taşıyoruz derken, başımızla beraber taşıyoruz. Onun yere düşmesi için başımızın gitmesi gerekir. Yoksa kimse onu başımızın üzerinden alamaz ve düşüremez. Bizimle beraber olanlar da böyledir. Bizimle beraber olmayı kabul edenler böyledir. Bu demek değil ki, biz melekiz demek değildir. Hatalıyız, kusurluyuz, eksik yapıyoruz, yanlış yapıyoruz, aciziz, günahkarız. Ama Rabbimizin bize teslim ettiği, bizi mürasçı kıldığı emanetini taşıyoruz. Söyledim, başımızın üzerinde taşıyoruz. Arkadaşlar da bizimle beraber olduğunu iddia eden bütün arkadaşlar taşımaya davetlidir. Kim elinden ne geliyorsa, nasıl yapabiliyorsa, gücü neye yeterse taşımalidir. Sonra kıyamet günü kimse karşımıza durup ben bunu bilmiyordum demesin dememelidir. Deme hakkına sahip değildir. Allah kullarını takva sahibi olmaya davet eder. Takva sahibi olmayan zaten mümin olamaz. Bakar suresinin baş tarafında Allah buyuruyordu. Zalikil kitabu la reybefi hüden lil muttakim. Bu kendisinde hiçbir şüphe olmayan kitaptır. Bu, bu kitap muttakiler için hidayettir. Takva sahipleri için hidayettir. Takvası olmayana hidayet olmaz. Onun için takva olmadan iman olmaz, hidayet olmaz. Takva demek, insan olma sorumluluğunu kabul etmek demektir. Allah'ın kendisini yarattığını, kendisi üzerinde bir muradi olduğunu kabul edip, bu sorumluluğun gereğini yerine getirmek demektir. Hatta ayet-i kerimede Allah buyruyordu, Kendisi için buyurdu. Allah takva sahibidir buyurdu. Allah'u huve ehlü takva ve ehlül magfire buyurdu. Allah takva sahibi ve magfire sahibidir dedi. Ne demek? Allah sorumluluğunu bilendir dedi. Sorumluluğunu gereğini yerine getirendir dedi. Allah her neyi vaat etmişse bu onun sorumluluğudur. Ve Allah takva sahibidir. Sorumluluğunu ihmal etmez dedi. Bu durumda insana soruyor. Sen de takva sahibi oluyor musun? Ama ne buyurdu? Allah hiçbir şeye mecbur değildir. Siz bütün yaptıklarınızdan hesaba çekilirsiniz ama hiç kimse Allah'a hesap soramaz. Ama buna rağmen Allah takva sahibidir. Allah takva sahibi olmasaydı, kulundan takva sahibi ol diye bunu ondan istemezdi. Allah seni yaratan olarak eğer sana karşı sorumluluğunu kabul ediyorsa, bununla beraber her ne gerekiyorsa, senin avdolman için, kazanabilmen için, her türlü sorumluluğunu yerine getirip, nasıl tecelli etmesi gerekiyorsa, sana öyle tecelli ediyorsa ama sen takva sahibi olup sorumluluğunu kabul etmiyorsan, sorumluluktan kaçıyorsan Allah'a nasıl yakın olasın? Bununla beraber Müdestir Suresinin 56. ayetidir. Evet, ne buyurdu? Rabbi ala siratil müstakim Benim Rabbim siratil müstakim üzeredir. Allah bir de siratil müstakim üzereymiş. Yani dost doğru yapıyormuş. Dost doğru yapanlar sirat-i müstakim üzere olan Rablerine kavuşurlar. Rabbim sirat müstakim üzeredir. Sen sirat müstakim üzere gidersen Rabbine vasıl olursun, dost olursun. Ama sirat müstakimde olmayınca bulamazsın. Bulanlara da niye buldu diyorsun. Bulmak yoktur diyorsun. Allah hepimizi Allah'ın varis ismine iman edenlerden eylesin. Allah bizi kitabına gerçek manada mirasçı kılsın. Kendi nefislerine zulmedenlerden eylemesin. Arada ortada duranlardan eylemesin. O'nun kitabının varisliğinde müsabaka edenlerden eylesin. Yarışanlardan eylesin. Allah'ın büyük fazlına nail olanlardan eylesin. Allah bizi kitabına, Kur'an'a ihanet edenlerden eylemesin. Emanetlerine hainlik yapanlardan eylemesin. Allah'a hainlik yapanlardan eylemesin. Amin. Peygamberine hainlik yapanlardan eylemesin. Amin. Kitabına, vahyine hainlik yapanlardan eylemesin. Amin. Kendi ruhuna, Allah'ın ruhundan nef ettiği o emanete ihanet edenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi hainlerden eylemesin. Amin. Bizi sadıklardan eylesin. Amin. Allah'a verdiği sözde sadık olanlardan eylesin. Amin. Sadakatini ispatlayanlardan eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Bir şey sormak isteyen var mı? Allah aşkından başka aşk günah mıdır? Aşk günah olmaz. Sevmek insanın elindeki bir şey değildir. Aşık olmak insanın elindeki bir şey değildir. Gönül meyleder ve sever. Aşık olmak da böyle bir şey. Ama bunun bir hikmeti vardır. Önce her ne olursa olsun onu Allah'a göre okumak lazım. Aşkı da okumak lazım. Yani beşeri aşkı, mecazi aşkı da okumak lazım. Doğru, Allah'a göre okumak lazım. Hayatında bu aşkı tatmayacak, tatmamış bir kul olmaz. Allah hayatının bir yerinde bunu mutlaka ona tattırır. Allah'ın bir muradı var. Yani aşkı tattırmasının bir muradı var. Hatta evlenir, sonra eşine aşık olur. Evlendikten sonra aşık olur. İster bunun farkına varsın, ister varmasın, bu böyledir. Yani Allah aşkı tattırıyor. Ben Allah'a iman ettim deyince bir kul ben Allah'ı her şeyden çok seviyorum, Allah'a aşığım demektir. Zahiri mecazi aşkı tatmışsa bu aşkla kıyaslaması gerekir. Çünkü bunu kendi üzerinden anlaması gerekir. Birine aşık oldu mu biri onu unutmaz. Daima onu zikreder. Dil ile de, gönlüyle daima onu zikreder. Uyurken onunladır, uyanırken onunladır. Bir iş yaparken onu düşünür. Acaba bunu böyle yapsam o benden razı olur mu? O beni sever mi? Böyle yapsam onun sevgisini kazanır mıyım? Aynı şekilde zahiri tarafına dikkat ederken, giyinirken, üstünü başını düzeltirken onu düşünür. Acaba kendimi böyle ona beğendirir miyim? Aşk bu. Bir kul iman edince, ben Allah'a aşığım deyince yani, aynı hali, aynı tavrı Allah'a karşı yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Üstünü başını düzeltmek, içini düzeltiyor mu? Gönlünü öyle düzeltiyor mu? Allah'ın zikriyle, tesbihatla, tekbirle, hamdle süslüyor mu onu? Allah'a aşkını beyan etmekle gönlünü süslüyor mu? İçini süslüyor mu yani? Uyurken, uyanırken Allah diyor mu? Onun rızasını kazarmak için hayatını öyle yaşıyor mu? Derdi o müdür? Bunu anlasın diyerdir. Bunu tatsın diyerdir. Bunu bilsin. Kıyas yapsın, anlasın. Yoksa anlamaz. İmani anlamaz iman inanmaktır der. Kendi kendini kandırır, gider. Evet. Ama hiçbir sevgi, hiçbir aşk imanının önüne geçmemelidir. Geçiyorsa bu şirk oldu. Bu küfür oldu. Nasıl? Kendi kendine sormalıdır. Benim bu aşık olduğum, bu her şeyden çok istediğim, Allah bana sorsa, o mi ben mi? Senin imanın mı yoksa o mu Eğer sen Allah diyorsan sorun yok. Çünkü Allah sevmeyi yasaklamadı. Allah gibi sevmeyi yasakladı. İnsanlardan öylesi var ki, Allah'ı sever gibi severler. Oysaki müminlerin Allah'a olan muhabbeti çok şiddetlidir dedi. İşte kıyas. Allah olduğu gibi söyledi. Herhangi birini, herhangi bir kimseyi aşık olduğunu, beni sever gibi seversen, seni mümin olarak kabul etmiyorum dedi. Onu bana şirk koşmuşsun, onu benim öneme koymuşsun. Çünkü müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir dedi. Sevmek insanı büyütür. Ne kadar çok seversen o kadar büyük olursun. Neden? Çünkü gönül sevgiyle genişler, muhabbetle genişler. Önce Allah'ı seversin, sonra Allah için seversin. Allah için sevdiğinde her şeyi seversin. Taşı da seversin. Taş Allah diyor. Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Öyle ki sevmediğin hiçbir şey kalmaz. İşte Allah'ın tecellisine o zaman o gönül layık olur. Gönlü Allah'ın sevgisiyle, Allah için sevmekle genişledi. Bütün kainattan daha geniş oldu. Yoksa Allah oraya tecelli etmez. Bakıyoruz, kendini sevmiyor, sevemiyor. Allah'a dost olacağını iddia ediyor, bekliyor. En yakınını, kendisine iyilik yapanı sevemiyor. Ben bir Allah dostuyum. Sen bu gidişle şeytandan başkasına dost olamazsın. Böyle dostluk olur mu? Evet. Onun için sevmekten korkmuyoruz. Hatta sevmeyi istiyoruz. Bakalım Resulullah Efendimiz'e, Hazreti İnsan'a, düşmanlarını bile seviyor. Kendisini öldürmeye, çalışanlara bile rahmettir. İstiyor. Allah ait i kerimede buyuruyordu. Siz öyle kimselersiniz ki, ehli kitap, Yahudiler, Hristiyanlar sizi sevmediği halde, siz onları seversiniz. Övüyor Allah. Siz böyle kimselersiniz. Ama bunun gerekçesini beyan etti yalnız. Çünkü siz, Kitabın bütününe iman edersiniz. Kitabı bütün olarak kabul eder, bütününe iman edersiniz. Sevmeyen, kitabın bütününe iman etmemiştir. İşine gelen ayeti almış, kabul ediyor, gerisini, gerisini kabul etmiyor. Kitabın bütününe iman eden, bütün kitaplara bir kitapmış gibi iman eden, hepsi Allah'ın kitabıdır. Gelen peygamberlerin hepsi Allah'ın nebisidir, resulüdür onlara iman edenler de mümin kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimizdir. Ne zamana kadar? Allah'ın Resulü, Resulullah Efendimiz gönderilene kadar, Kur'an gönderilene kadar. Yok efendim işte orada Yahudi olsa, Hristiyan olsa, öyle kalsa olmaz mı? Niye olsun? Neden olsun? Yahudi Kur'an'ı kabul ediyor mu? Kabul ederse zaten Müslüman'dır. Hristiyan Kur'an'ı kabul ediyor mu? Kabul etse Müslümandır zaten. Resulullah Efendimiz'i kabul ediyor mu? Ese zaten Müslümandır. Bir ben Müslümanım diyen, Kur'an'a iman eden, Allah'ın Resulü'ne, Resulullah Efendimiz'e iman eden biri, Hz. İsa peygamber değildir diyen derse kafir olur mu? Olur. Hz. Musa peygamber değil derse kafir olur mu? Olur. Yani senin için geçerli olan onun için de geçerlidir. Yoksa o kuş kadar beyniyle, yok Allah beni böyle kabul etsin, yok Allah onları öyle kabul etsin. Yani Allah'a ne demek istemiş olur? Daha önce söylediklerini kabul ediyorum, sonra söylediklerini kabul etmiyorum. Buraya kadar olanı kabul ettim, bundan sonrasını kabul etmiyorum. Ya da kendi kitabını alıp, ayetlerin bir kısmına iman edip, işine gelmeyenleri görmezden gelip, burayı kabul ediyorum, bu benim işime gelmediği, bunu kabul etmiyorum. Sen Allah'ı bulamazsın. Sen kendini bulamazsın. Sen Allah'a iman edemezsin. Sen Allah'a aşık olamazsın yani. Aşık, maşukuna bakınca söz biter. Fikir beyan etmez, edemez. Maşruk'u ne söylemişse onu yapar. Ona bakar. Aşık olduğu öyle söylemiş. Ateşe at dese kendini ateşe atar. Hazreti İbrahim gibi. Ama ateş onu yakmaz. Ateş aşkı yakmaz. Yakamaz. Cehennem ateşi, cehennem aşkı yakamaz. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Aleyhissalatü vesselam. Müminler cehennemin üzerinden geçerken, içinden geçerken, cehennem diyecek ki, Çabuk gidin, ateşim sönüyor. Cehennemin ateşini söndürür. O, Allah'a gelmiş. Mümin olmak hele kolay bir şey değildir. Öyle basit bir şey değildir. Taklidi mümin olmaz. Sonra mecazi aşk, hakiki aşka ulaştırır dedikleri şey benim söylediğim gibidir yani. Sevmeyi öğrenmiş, sevmeyi. Sevmeyi bilmeyen nasıl iman eder? Rivayet ederiz zatın beri bir müşil Kamile gidip ben size tabi olmaya geldim diyor. Dört zat baktı ki adamda hiçbir şey yok, cevher yok. Diyor ona dedi ki sen neyi seviyorsun? Diyor dedi ki ben hiçbir şey sevmiyorum. Sadece size tabi olmaya gelmişim. Allah'a gitmek istiyorum. Diyor dedi ki sen dünyayı sevmiyor musun? Mali sevmiyor musun? Yok dedi. Hanımını sevmiyorsun yok. Çocuğunu sevmiyorsun yok. Saydı saydı her ne dediyse adam yok dedi. Sevmiyorum. Peki sen neyi seviyorsun? Hiçbir şey sevmiyorum. Ben işte size tabi olmaya gelmişim. Diyor ona dedi ki bak evladım. Git bir şeyi sev öyle gel. Sen bir şeyi sev, ben senin gönlündeki sevgiyi Allah'a yönelteyim. Sen de sevgi yoksa ben seni nereye yönelteyim? Neyi yönelteyim? Vıslat yolculuğunda müşil-i kamil kendisine tabi olanın gönlündeki sevgiyi Allah'a yöneltir. Nasıl yapar? Ama bunun adım adım olması gerekir. O kendine göre mutlaka sevdiğini düşünüyordur. Mürşid-i Kamil'le beraber olunca onu Allah için sever. Ama Allah sevdiriyor yalnız. Bu onun elindeki bir şey değil. Allah'a gitmek isteyene Allah müşidini sevdirir önce. Ona cezbettirir. Çünkü ruhunun üzerindeki perde kalktığı için evet, ruh onu ister. Sever öyle. Allah'ın isimleri tecelli etmiş. Onun üzerinde Allah'ın isimlerini seviyor. Yani ona olan bütün sevgisi Allah'a gidiyor. O sevgi gittikçe şiddetlenir. Bir süre sonra onun bakışı farklılaşır ki artık onda Allah'ın Resulü'nü görmeye başlar. Kendi mürşidinde Allah'ın Resulü'nü görmeye başlar. Zaten ondan ayrı değil ki. Tecelli aynı tecelli. Nur aynı nur. Ahlak aynı ahlak. Dolayısıyla hiç farkında olmadan bir de Resulullah Efendimiz'i sevmeye başlamış. O öyle bir şiddetlenir ki... O sevgisi... Ne zaman ki... O sevgi Allah'a gidebilecek kadar şiddetlendiyse... Oraya yönlendirir. Ama bu kadar... Şiddetlenmemişse, oraya yönlendirirse ne olur? Gitmez. Yani bir kova suyu buradan bıraksanız... 2 metre gitmez ama... On metre gitmesi için... bayağı bir suya ihtiyaç var. Örnek verdim böyle... Yani böyle gürül gürül akması lazım ki o Allah'a gitsin, gidebilsin. Sonra alır onu, Allah'a döndürür, kul bir de bakar ki Allah'a aşıktır. Nasıl oldu onu bilmez. Onu anlamaz. Bilmesi de gerekmez zaten. Ama önce oradan başlar. Onun için anlatılır. Hz. Musa Tur'a gittiğinde Allah sordu: "Ya Musa, benim için ne yaptın?" Hazreti Musa söylüyor: "Namaz kıldım, oruç tuttum. Her ne söylediyse her seferinde Allah bu senin için dedi, benim için dedi." Sonra en sonunda Hazreti Musa dedi ki: "Ya Rabbi, aciz kaldım. Senin için ne yapmam lazım?" Buyurdu ki: "Benim için bir kulumu sevdin mi?" Bir kul, bu sıradan bir kul değil. Herhangi bir kul değil yalnız. Benim için seni bana taşıyacak bir kul. Örnek bu. Onu Hızır Aleyhisselam gönderiyor. Allah peygamberlerini de yetiştirmiş o şekilde. Bir kulu sevince ne olur? O kulu sever. Sonra o kulla beraber olanlar sever. Yani bizi sevenler mutlaka bizimle beraber olan kardeşlerimizle beraber sever. Yetmez. Bu sevginin genişlemesi lazım. Gönlünün genişleyip, o muhabbeti alması gerekiyor. Yoksa küçücük bir gönüle ne kadar sevgisi var? Genişleyebilmesi için sevgisini genişlemesi gerekir. Önce bizi sever. Sonra bizimle beraber olan kardeşlerimizi sever. Yetmez. Kardeşlerini de öyle bir sever ki o kardeşlerimizin ailesini de sever. Onun sevdiklerini de sever. Sonra bu sevgiyi artık Allah'a gidebilecek bir sevgidir. Böyle olunca Allah'a gidebilecek bir sevgidir. O sevgiyi Allah'a döndürünce Allah'ı sever, Allah'ın bütün kullarını sever, bütün mahlukatı sever artık. Artık gönlü derya olmuştur. Bir kuru sevmek bunun içindir. Ama kendi kendine ben severim desin. Hayal kuruyor. Allah'ın bir adeti vardır. Hiç kimse için adetini değiştirmez. Bütün sahabe Resulullah Efendimiz'i severek başladı. Kıyamete kadar da onun varisleri aynı şekilde. İnsanlar nasıl Allah'a vasıl oluyorsa, nasıl Allah'a aşık oluyorsa öyle yapar işi. Ama onu dinlemezsen, onu anlamaya çalışmazsan, onu tanımaya çalışmazsan, onu sevmezsen, kendi kendinde nefsinle baş başa kaldırsın. Sevenler işi becermiştir. Onun için Allah'ın sayısını bildiği kadar Allah dostu veli gelmiştir. Hepsi bir mürşid-i kamile tabi olmuş, onunla beraber kazanmıştır. Nasıl ki bir şeyi öğrenmek istediğinde gidip ustasına müracaat ediyor, ondan öğreniyorsan Allah'a abd olmayı, aşık olmayı da bir abden, bir aşıktan öğrenmen lazım. Yoksa ben yaparım. Hadi yap bakayım nasıl yapıyorsun? Oluyorsa yap. Keşke olsaydı. Ama ayeti okuduk. Ne dedi Allah? Mümini tarif ederken. Allah'ı her, her şeyden çok sever. Allah'a karşı muhabbeti çok şiddetli olan. Herhangi bir şeyi, herhangi birini Allah'ı sever gibi sevmeyen. Allah'ın sevgisi en önde olan, mümin. Bu çocuk oyuncağı değil. İman etmek öyle basit bir şey değildir. Ebedi hayatı kazanmak basit bir şey değildir. Sen Allah'ı her şeyden çok sevmedikçe ahireti kazanamazsın. Ahireti dünyaya tercih edemezsin. Allah'ı her şeye tercih edemezsin çünkü. Sorunumuz insanlığın sorunu, ümmetin sorunu bu sorundur. İman sorunudur. Allah'ı her şeyden çok sevememe sorunudur. Yoksa ibadeti yapıyor, namazı kılıyor, orucu tutuyor, tekrar tekrar hacca geliyor. Allah akıl vermiş. Aklını kullan diyor. Rabbini tanı diyor. Kendini tanı diyor. Rabbinin ayetlerini anla diyor. Ya ben anlamak istemiyorum. Sen bilirsin. Bir de şunu söyleyeyim. Arkadaşlar, bayan kardeşlerimiz, biz burada sohbet ederken edebe uygun olmayan halleri, tavırları vardır. Sohbetin edebine uygun olmayan hal, tavır ve hareketlerdir bunlar. İster orada boş boş konuşmaları olsun veya kendi çocuklarına sahip çıkmamaları olsun, sanki bir piknik alanına ya da çocuk parkına gitmiş gibi bir hal, bir tavır içinde olmaları. Bundan ötesi burada Allah'ın ayetleri okunuyor. Allah'ın ayetlerini okuyana sözde tabi olmuşsun. Mürşidim demişsin, onunla beraber Allah'a yürüyorsun. O da senin sorumluluğunu böyle kabul etmiş. Eğer bir şeyi eksik bırakırsam, Allah bana hesabını sorar mı? Sorar. Kulümü sana teslim ettim, gereğini yapmadım. Onu taşımadın. Yanlış yaptığı uyarmadın. Uyarmadın demez mi? Bu, biraz önceki anlattığım o aşkın, o muhabbetin olabilmesi için... Önce edep lazım, edep. Edep olmadan hiçbir şey olmaz. Arkadaşların tavırları, hareketleri, özellikle eski kardeşlerimizin halları, tavırları edebe aykırıdır. Mesela oturuyor orada, hem sigarasını içiyor, hem sohbeti dinliyor. Yanlış. Bu edebe aykırıydı. Eğer sigara içecekseniz, Arka tarafta boş yeri var, oraya geçin, sağrınızı için. Ama beni dinlerken, yani biz hep beraber Allah'ın ayetlerini ders edinirken, Allah'ın el esma-ül hüsnasını öğrenirken, bu tavır yanlış bir tavırdır, edebe aykırı bir tavırdır. Bu yakışmıyor. Bunun zararı sadece bu kadar değildir yalnız. Yeni gelen kardeşlerimiz de onlara bakıyor, herhalde bunlar doğru yapıyor deyip, onlar da onlar gibi yapar, yapıyor. Bir de onların sorumluluğunu üstlendi. Günahını üstlendi. Onların edepli olmasına mani oldu. Onlar edeplidir. Yeni gelenler edeplidir. Böyle yapmıyor. Ama onlara baka baka bir süre sonra onlar da ele yapacak. Bir daha öyle görmeyin Evet. Bu yanlış. Yani bu kadar emek veriyorsunuz. Zahmete katlanıyorsunuz. Buraya kadar geliyorsunuz. Kazanmaya geliyorsunuz. Hep beraber kazanalım. Onun için doğru yapalım, güzel yapalım, edepli olalım. Yani Kur'an'a karşı edepli olalım. Allah'ın isimlerini ders edilmeye karşı edepli olalım. Zikir yapıyorum ama kalbime işlemiyor. Çok üzülüyorum, ne yapmam gerekiyor. Zikre devam etmeniz lazım. Zikrin sadece dil ile olması, dilimizin zikretmiş olması içimize işlemez. Bu içi boş bir zikirdir. Aşksız, muhabbetsiz yapılmış zikir elbette ki içimize işlemez. Bu ne demektir? Allah diyoruz niye etkilenmiyoruz? Ya iman etmemişiz ya da imanımızın üstü örtülmüş demektir. Tozlanmış demektir. Perdelenmiş demektir. Örtülmüşse, perdelenmişse ne yapmamız lazım? Perdeyi kaldırmamız lazım, temizlememiz lazım. Mutlaka bir şeyler bizi meşgul etmiştir. Allah'tan arı koymuştur yani. Allah'tan daha çok meşgul etmiştir. Ebedi hayattan daha çok meşgul ettirmiştir ki, zikir kalbimize işlemiyor. Bunun için ağlamak lazım. Gözyaşıyla gönlümüzü, kalbimizi yıkamamız lazım. Gözyaşıyla. Niye işlemiyor? Ben iman etmemiş miyim? Bu haliyle ile huzura gidersem benim halim nedir deyip ağlamak lazım. Ağlarsak, feryat edersek, zikir kalbimize işler, kalbimiz yumuşar. Kalbimiz katılaşmış demektir. Taş gibi. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Evet, kalpleri katılaştı. Taş gibi, hatta taştan daha dedi. Bayan kardeşlerimizin hepsi bahçede oturuyor. Sizin anlattığınız esmaları 30 kişiye sorsak, üçü hangi ismi anlattığınızı biliyor, geriye kalanlar dinlemiyor. Çocuklarına sahip çıkmıyorlar, civardaki komşular şikayete gelir diye biz uyarıyoruz ama dinlemiyorlar. Bu saygısızlık karşısında ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bak arkadaşlar soru olarak sormuş. Biraz önce söyledim. Bu soruya cevap olsun. Daha nasıl söylemem gerekir? Ya da nasıl izah etmem gerekir? Gerçekten bilmiyorum. Söyledim bu kadar. Yani zahmet çekiyoruz. Emek veriyoruz. Emekimiz boşa gitmesin. hata üstüne bir de Kaybetmeyelim. Başkalarına zarar vermeyelim. Başkaları bize bakıp bunlar işi biliyor deyip eğer örnek alırsa bir de başkalarına zarar vermiş oldu. Bu yakışmıyor. Bu hal, bu tavır hiç hoş bir şey değil. Ne olursa olsun, kardeşlerimizin bir de bizim hesabımızı yapmaları lazım. Ne demişler? Anasına bak, kızını al. Denilmişe bak, kocasını anla. Öyle ya, odur. Yani birinin sırat-ı müstakimde olup olmadığını, birinin gerçekten bir şeyi kamili olup olmadığını nereden anlaşılır? Ona tabi oranlardan anlaşılır. Arkadaşlar bizi eğer böyle temsil ediyorsa o zaman biz bu işi bilmiyoruz demektir. Biz bu işi yapamıyoruz demektir. Ya da başka bir seçenek daha var. Böyle tek tek isimlerini söyleyip bir daha buraya ayak basmayın demem gerekir. Şu kapıdan çıkın, bu kapıdan bir daha içeri girmeyin demem gerekir. Sonuç budur yani. Burası Allah'ı isteyenlerin yeridir. Allah'a vasıl olmak, Allah'a dost olmak isteyenlerin yeridir. Allah'a aşık olmak isteyenlerin yeridir. Rabbini bilip tanımak isteyenlerin yeridir. Burası bir piknik alanı değildir. Çocuk parkı hiç değildir. Onun için arkadaşlar kendini toparlasınlar, bir daha öyle olmasın. Allah bizi kovranlardan eylemesin, nimetin kıymetini, şükrünü bilmeyip nankörlerden eylemesin, nimeti hafife alıp nankörlük yapanlardan eylemesin.